ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها وكل محتتة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده مترم قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Kardeşlerim, sahabe hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü hakikaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında ve onunla beraber, onun talebeleri olan, onun medresesinde yetişmiş olan sahabenin hayatı hakikaten bizler için en büyük örnek teşkil edecek bir hayatları vardır onların. Ki daha önce gördüğümüz sahabe hayatlarında onlar canlarıyla ve mallarıyla cenneti satın almışlar. Canlarını ve mallarını İslam uğrunda harcamışlar ve bize de bunu öğretmişler. Manise bugün maddi düzen ve kafirler bizlere paramızı dünya uğrunda nasıl harcayacağımızı öğretmişler. Ama sahabe o aynı malla cenneti nasıl kazanacağım hesabını yapmışlar. Bir Ebubekir Beker radiyallahu anhu çıkmış malının hepsini bu İslam uğruna harcamış. Bir başkası çıkmış malının yarısını bir başkası çıkmış canıyla bu İslam'a hizmet etmiş. Bizim de varımızla, yoğumuzla İslam'a hizmet eden erlerden olmamız gerekir. Çünkü onlar o yaşantılarıyla, o hizmetleriyle, o fedakarlıklarıyla cenneti kazanmışlar ve Allah Azze ve Celle daha dünyada iken onları cennetle müjdelemiştir. Allah onlardan razı olsun. İşte o canını ve malını İslam uğruna, Allah yoluna feda eden Sahabelerden bir tanesi. Ki Allah Resulü aleyhissalatu Vesselamın deymiyle her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'tır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ondan razı olsun o sahabeden. Ki kendisi bu ümmetin güvenileri güvenilir kimsesi emini olarak adlandırılmıştır. Sahabe genel olarak baktığımızda evet en güvenilir insanlardı. Adalet sahibi insanlardı. Çünkü bizler hadis ilminde sahabeyi ne yaparız? Hiçbir zaman onları acaba bu adil mi, yalancı mı diye ne yapmayız kategoriye sokmayız. Sahabe adaletlidir. Emin sahibi kimselerdir. Ama bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de şahitliğiyle bazı insanlar bazı sahabeler bazı vasıflarıyla ne yapmışlardır? Yükselmişlerdir. Tıpkı daha önce Osman radıyallahu anhunun hayada meleklerin dahi kendisinden haya ettiği bir sahabe olduğu gibi. Peki diğerleri hayasız mıydı? Haşa. Hepsi hayalıydı. Ama Osman radıyallahu anhunun hayası hepsinden neydi? Çok çok daha fazlaydı bine Ali radıyallahu anhu'nun yargıda hükümde isabetli olması gibi ki bunun gibi bazı sahabeler ne yapmışlardı? Bazı vasıflarıyla öne çıkmışlardır. Bu ümmetin emini de Allah Resulü aleyhisselam'ı dediği gibi Ebu Ubeyde İbnü Zerrahtır. Radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Ebu Ubeyde Müslümanların ilklerindendir. Ki kendisi Ebu Bekir radıyallahu anhunun eliyle İslam'a girmiş sahabelerden bir tanesi. Ki en hayırlı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra en hayırlı insanın eliyle İslam'a girmiş. Ve İslam'ını güzelleştirmiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın methine övmesine mazhar olmuş bir sahabi Allah kendisinden razı olsun. Kendisiyle alakalı ayetler inmiş kardeşlerim. Sahabe öyle bir hayat yaşanmış ki kardeşler, Allah Azze ve Celle o yaşadıkları olaya binaen ayet indirmiş. Ki Ebu Ubeyde İbni Cerrah da bunlardan bir tanesi. Ebu Ubeyde Bedir Savaşı'na katılıyor. Ve öyle bir savaşıyor ki, Müşrikler onun bulunduğu yerden kaçıyorlar adeta. Ama karşısına bir atlı geliyor, adına onun üstüne sürüyor ve Ebu Ubeyde her defasında ondan kaçıyor. Bir, iki, üç derken adam yine karşısına dikiliyor. Ebu Ubeyde ondan kaçıyor, adam karşısına dikiliyor. Ebu Ubeyde kaçıyor, adam karşısına dikiliyor. Müşrik, karşıdaki tekrar dikiliyor. Ebu Ubeyde kılıcı vurduğu gibi adamı öldürüyor. O adam kimdi biliyor musunuz? Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'ın babası. Müşrik. Ebu Ubeyde'yi öldürmek için geliyor. Ebu Ubeyde her defasında yüz çeviriyor. Ama bakıyor ki o ona öldürmeye azimli. O da ne yapıyor? Babasını öldürüyor. Bu nedir? Çünkü hakla batılın mücadelesi bu. Bir tarafta Müslümanlar, müminler. Bir tarafta kafirler. Artık hak ve batıl ne olmuş? birbirinden ayrılmış. Ve buna binaen Allah ayet indiriyor. Ve buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, evlatları, kardeşleri ve aşiretleri bile olsa Allah'a da Resulüne düşmanlık eden kimselerle dostluk kurduklarını göremez. Bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve katından bir ruhla kendilerini desteklediği kimselerdir. Onları altlarından ırmaklar akan ve içerisinde sürekli kalacak oldukları cennetlere sokar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bilin ki Allah'ın taraftarları kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İşte bu olaya binaen Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 22. Ayet-i Kerimesi'ne Neden mi? Müminler İslam'ı seçtiği zaman o sahabe onlara ilk azap edenler kimlerdi? İşkence yapanlar gene en yakın kendi aileleriydi. Kimi annesi babası ona işkence etti. Kimi amcası işkence etti. Kimi kendi kavmi işkence etti. Ama hak ve basıl birbirini ayırınca Allah ne dedi? Mü'minsen sadece mümini seveceksin. Sadece Müslümanı seveceksin. Eğer karşındaki baban bile olsa İslamı kabul etmemişse nedir? Senin düşmanındır ve onu sevemezsin. Ancak müminler kardeştir sınırını getirmiş. Mü'minsen mümini seveceksin. Kafiri sevemezsin. Kafiri dost edinemezsin. Çünkü Allah öyle diyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ o Yahudi ve Hristiyanların milletlerine, dinlerine uymadan senden zaten razı olmaz. Var ki diyor. Mümin ancak müminin kardeşidir. Ve yine diyor ki, işte onun bu tutumu, velanın yani dostluğun sadece ve sadece Allah'a, onun Resulüne ve müminlere yönelik olacağını, düşmanlığın ise, Allah düşmanlarına karşı olacağını göstermenin göstergesinin en büyük göstergesini işte Ebu Ubeyde i̇bn Allah Cerrah radıyallahu göstermiştir. Ve Allah da hakkında ne yapmıştır? Ayet indirmiştir. Ve daha birçok sahabe olay yaşamışlar ve Allah onun hakkında ayet indirmiştir. Bir başka örnek vereyim yeri gelmişken. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir misafir geliyor. Herkesin yanında da evinde de fazla bir şey yok. Allah Resulü diyor ki kim bunu misafir eder? Adam biri kalkıyor ben ey Allah'ın Resulü. Evine götürüyor. Evinde sadece çocukların yiyebileceği 3-5 ekmek veya kuru ekmek neyse azıcık bir azığı var. <gülüyor> Getiriyor, hanım diyor, bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın misafiri. Kadın diyor ki bey, evde azıcık bir ekmek var, sadece çocuklara yeter. Hanım diyor, çocukları uyut ve sofraya diyor. Kadın, çocukları bir şekilde uyutuyor ve sadece misafirin yiyebileceği kadar yemek var. Başka hiçbir şey de değil. Misafir yemeği getirmeden önce mumu söndürüyorlar, ve kendileri de yer gibi yapıyorlar. Ve sadece misafirin önüne yemek koyuyorlar ve ondan sonra misafir karnını doyuruyor, sabah oluyor ve misafiri Allah Resulü Selam'ın yanına götürüyor. Ve Allah Resulü diyor ki ey fulan diyor sen ne yaptın da diyor, Allah Azze ve Celle senin hakkında ayet indirdi. Onlar öyle kimselerdir ki kendileri diyor ihtiyaç içinde dahi olsalar ne yaparlar? Başkalarına, müminlere, misafire yardım ederler. Ve bunun misali hakikaten sayılamayacak kadar çoktur kardeşler. Allah o sahabe hakkında âniyetini diyor. İşte Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ın durumu olduğu gibi. Ve diyor ki Allah sizin dostunuz sadece Allah, onun Resulü ve iman edip her zaman için Allah'a boyun eğerek namaz kılıp zekatı veren kimselerdir. Sakın başkasını dost edinmeyin. Sakın kendisini, kendinize başkasını sırdaş edinmeyin. Dost ancak ve ancak Allah'tır. Onun Resulü'dür ve iman eden Müslümanlardır. Başka birisi dost değildir bizim için. Ve ne diyor ki Allah? Eğer babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensubu olduğunuz kabileleriniz, kazandığınız mallarınız, zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşnut olduğunuz meskenleriniz, oturduğunuz evleriniz, size Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli, daha hayırlı geliyorsa o zaman bekleyin. Allah'ın azabı gelecektir diyor. Allah'ın azabını bekleyin. Zira Allah fasıklar topluluğunu hidayete doğru yola iletmez diyor Allah Hazreti. Evet kardeşlerim. Ebu Ubeyde İbnül i Cerrah radıyallahu anhu Uhud savaşında da ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte bütün savaşlara katılmış ve çok büyük kahramanlıklar göstermiş bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Ki Enes İbn-i diyor ki radıyallahu anhu Uhud savaşı diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dişi kırıldı, yüzü yarıldı ve yüzünden kanlar akmaya başladı diyor. O bir taraftan yüzündeki kanları siliyor ve bir taraftan da diyor ki kendilerine Rablerine çağırırken nebilerinin yüzünü kana bulayan bir kavmi Allah nasıl ıslah eder diyor. Öyle bir peygamber var içlerinde kendilerini cennete kendilerini Allah azze ve celleye çağırıyor ve onlar yüzünü kana boyuyorlar. Bu kavim nasıl iflah olur nasıl ıslah olur diyor. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle sana bu konuda sana düşen bir şey yoktur. Allah ya onları bağışlar ya da onları azap eder zira onlar zalimlerdir ayetini indiriyor. Uhud savaşı hakikaten Müslümanların, müminlerin başına gelen ve özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı açısından çok sıkıntı çektiği bir gün Uhud savaşı ki Uhud Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yerleştirdiği okçular ne zamanki yerlerinden ayrılıyorlar? İşte o zaman Müslümanların üzerine müşrikler hemen üşüşüp ki sahabeden yetmiş kişiyi şehit ediyorlar. Birden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üstüne kullanıyorlar. Niyetleri nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı katletmek, öldürmek. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun çevresindeki sahabe ki Ebu Ubeyde i̇bn radıyallahu anh onlardan bir tanesi etten adeta ne yapıyorlar? Duvar oluyorlar. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Utbe İbni Ebi Vakkas'ın attığı taş Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yüzünün bir tarafına denk geldi ve sağ alt dişini yandaki alt dişini kırdı diyor. Ve alttı daha yarıldı. Sonra Abdullah i̇bn Shihab el-Zuhri ona doğru ilerleyerek alnını yağardı diyor. O esnada bir atlı ki Abdullah İbn-i Kamiye'dir yaklaşarak Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın omuzuna darbe indirdi. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın üst üste giymiş olduğu ne yaptı? Onu kendisini korudu ama Allah Resulü Vesselam bu darbenin iziyle bir aydan daha uzun süre omzundan rahatsız oldu diyor ki aynı kişi ardından yanağına aynı şiddette bir darbe indirince Mifer'in iki halkası Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanağına batıyor. Ve diyor ki al sana bana İbnu Kami ederler diyor. Kamiye kelimesi arkadaşlar zelil ve küçük olmak manasına geliyor. Ve Allah Resulü selam da öyleyse Allah da seni alçatsın diyor. Ki bu İbnu Kamiye daha sonra koyunlarını yüksekçe bir yere gütmeye gidiyor ve bir tane keçi gelip onu itekliyor ve o da taa yüksekten düşerek parçalanarak öldüğü rivayet ediliyor. ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Allah da seni alçatsın diyerekten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne o iki tane halka giriyor. Ve bu Ubeyde radıyallahu Anh'u geliyor ön dişleriyle o halkaları, demir halkaları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden çıkartmaya çalışıyor. Ve çık çık çıkardırken de ön dişleri kopuyor, çıkıyor, kırılıyor. Ve sahabeler diyor ki, bir insanın diyor ön dişleri olmadığı halde diyor bir insana bu kadar mı yakışır diyor. Ki Ebu Ubeyde ön dişleri olmadığı halde kırıldığı halde bu kendisine çok yakışmıştı diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüzündeki halkaları çıkartırken ön kırılıyor. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Ki Allah Resulü Vesselam Ebu Ubeyde'yi çok severdi. Bir gün kendisine en çok kimi seversin diye sorulduğunda Ayşe anamıza radıyallahu anhaya Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra da Ebu Ubeyde İbnül i Cerrah adını vermiştir. Evet kardeşlerim, Ebu Ubeyde radıyallahu anh birçok savaşlara katılmış. Ve Allah Azze ve Celle de kendi uğrunda savaşan insanlara yardım etmiş. Bir gün Allah Resulü Seyful Bahar denilen bir seriyeye Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh komutasında bir seriye gönderiyor. Küçük bir ordu. Ve yanlarına da bir miktar hurma veriyor. Ve Ebu Ubeyde radıyallahu anh her gün o hurmadan askerlerine pay ediyor. Sonunda hurmalar, hurmaları bitiyor. Ve her gün insanlara sadece bir hurma veriyor ve o da bitiyor. Ve bu durumdayken diyor Allah azze ve celle bize denizden bir gün kocaman bir balık gönderdi diyor. Ve biz o balığı 20 gün boyunca oturup orada yedik ve hatta öyle oldu ki diyor biz artık temizlendik şişmanladık diyor. Daha sonra Ebu Ubeyde onun bir kabuga kemiğini getiriyor, koyuyor ve bir tane diyor deve ve üstünde de diyor bizim en baba yetimiz oturdu da onun altından geçti diyor. Kafası gene o deme şeye, kemiğe yetişmedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar, haber veriyorlar. İşte Allah diyor sizi, size vermiş olduğu bir rızıhtır diyor. Ve başka bir rivayette Yanınızda varsa bize de ikram edin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Ki bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radiyallahu anhum. Şimdi Necran heyeti geliyor. Hristiyanlar ve İsa aleyhisselam hakkında soru soruyorlar. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'a bu tür sorular geldiği zaman Bekliyor, hiçbir şey demiyor. Ta ki vahiy inene kadar. Daha sonra vahiy geliyor. Ve diyor ki, Allah katında İsa'nın durumu topraktan yaratmış olduğu Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'e ol demiş, olmuş. İsa Aleyhisselam'a da ol demiş, olmuştur. Sakın şüphe edenlerden olma ey Muhammed. Sana gelen ilimden sonra Herhangi biri seninle onun hakkında tartışacak olursa onlara de ki, gelin, biz evlatlarımızı çağıralım, siz de evlatlarınızı çağırın. Biz kadınlarımızı çağıralım, siz de kadınlarınızı çağırın. Onlara bizzat biz ve siz de katılın. Bizler de onlara dahil olalım ve sonra da Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olması için Allah'a dua edelim bu ayet inince, Necran'dan gelen o Hristiyanlar korkuyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam torunu Hasan ve Hüseyin'e almış, kadife sarmış, arkalarında anneleri Fatıma radıyallahu anha ve Hristiyanlar o Necran ehli anlıyor ki Allah Resulü vesselam çok ciddi. Nasıl olmasın ayet inmiş. Allah böyle yaptırıyor. Evet. Ve diyorlar ki eğer bu peygamber hak ise Vallahi Allah'ın laneti bizim üzerimize olur. Ne biz ne de bizim ehlimiz, bizim soyumuz. Vallahi iflah olmazlar diyorlar. Ve bunun üzerine Necran ehli cizye vermeyi kabul ediyorlar. İslam bir beldeye girmek istediği zaman o belde ehline üç şey şart koşar. Bir ya Müslüman olacaksın. İki ya bana cizye vereceksin. Üç ya da seninle savaşı seni öldüreceğim. Ki Necran ehli İslam'ı kabul etmeyip bize vermeyi kabul ediyorlar. Ve her yıl e, bin, iki bin hülyeyi anlaşıyorlar. Recep ayında bin tanesini, Safer ayında da bin tane verilmesi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile anlaşıyorlar. Ama diyorlar ki bize sahabinden, sahabelerinden emin olan birini gönder ki biz bu parayı verelim. Böyle deyince sahabeler hepsi Allah Resulüne bakıyorlar. Acaba kimi söyleyecek? Çünkü onlar emin birisini istedi. Ve hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalk ey Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diyor. Ve Ebu Ubeyde İbnül Cerrah onlarla birlikte gidip bu ümmetin emini ne yapıyor? Hemen onların şeyini e, verdikleri cizceyi ...alıyor. Evet kardeşlerim... ...birçok... ...savaşlara... ...komutan olarak katılmıştım Ebu Beylik İbni Cerrah. Ebu Bekir... radıyallahu Anh'u zamanında... ...ordu komutanlığı yapmış... ...ve Şam'ı... ...Hazreti Ömer zamanında da... ...komutanlık yapmış... ...ve o esnada da... ...Şam bölgesinde iken... ...ki Bizanslılarla savaşmış... ...onları dize getirmiş komutan... Ve oradaki bir vebadan dolayı da ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ki kendi komutası altındaki insanlar hakikaten onu çok severlerdi. Adildi, güvenilirdi, emindi. Heybetli bir insandı ve emri altındaki insanlar üzerinde de çok etkiliydi. Ki onların karar karargahlarını dolaşarak onlara şöyle derdi. Nice kişiler vardır ki Elbiselerini temizlerler ama dinlerini kirletirler. Niceleri vardır bugün nefsini şerefli kılarken yarın onu alçaltacağını hesaba katmaz. Öyleyse eski kötülüklerinizi yeni iyiliklerinizle yok edinmezler. Ki ordu da onlara, hakikaten ordudaki insanlar da onlara ne yapardı? Ebu ee, Ubeyde'ye raddi anhu'ya hakikaten güvenir ve severlerdi. Şimdi yine bir gün Laziki denilen bir tarafa Ebu Ubeyde radiyallahu anhu komutan olarak gönderiliyor. Ki orası öyle bir yermiş ki öyle bir kaleymiş ki kapısının açılması mümkün olmayan bir yer. Ve Ebu Ubeyde öyle bir fikir düşünüyor ki savaş hiledir. Geri çekilir gibi yapıyor. Ve oralara da atlı bir askerin, mücahidin sahabileceği şekilde çukurlar açtırıyor. Ve her bir çukura atlı bir sahabe yerleştiriyor. Kendisi geri çekilir gibi yapıyor. Ve o kaledeki insanlar Müslümanların, sahabenin geri çekildiğini zannederek kapıyı açıp etrafa dağılıyorlar. Ve o esnada Ebu Ubeyza radıyallahu anh hemen saldırıya geçerek o çukurlardaki mücahidlerle beraber orayı ne yapıyorlar? Bu da ne savaş konusunda hakikaten parmak bir zekaya sahip olduğunu gösteren e, olaylardan bir tanesi. Evet ki bu şekilde Ebu Ubeyde Be Beytül Makdis'i halkı Şamlılarla aynı koşullarda barış yapmayı teklif edene dek orayı kuşatmış ve Filistinliler Barış Anlaşması'nı Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu ile yapmayı şart koşmuş. O da bir mektup göndererek Ömer İbnül Hattab'ı çağırmış. Böylelikle de Beytül Masri'si Ömer radıyallahu anhu'nun eliyle fethetmiştir. Ebu Ubeyde zamanında fethediyor. Evet, dünya Ebu Ubeyde radıyallahu anhu'nun kalbine ulaşmayı hiçbir şekilde başaramamıştı diyor. Ki o bedeniyle dünyada yaşarken ruhu hep cennette dolaşıyordu diyor. Ömer radıyallahu anhu ona 4 bin dirhem ve 400 dinar gönderiyor ve diyor ki elçisine git bak diyor bu parayla ne yapacak. Ki ordu komutanı birçok ganimetler elde etmiş bir sahabe ona 4 bin dirhem ve 400 dinar gönderiyor ve diyor ki hizmetçisine bak diyor bak. Onu izle, bu parayı ne yapacak diyor. Hizmetçi getiriyor, o parayı Ebu Ubeyde'nin eline veriyor. Hemen Ebu Ubeyde hizmetçisini çağırıyor. Hemen al bu parayı, falana yedi dinar, falana beş dinar, falana falana derken bütün parayı infak ediyor. Ve Ömer'e bu söylediğinde, İslam'da böyle yap, insanlar yarattığı için Allah Azze ve Celle'ye hamdu senalar olsun diyor. Ve yine Ömer radıyallahu anhu Şam'a gelince kendisini ordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri karşılıyor. Ve Ömer diyor ki kardeşim nerede diyor. Onlar diyorlar ki ey Ömer kimdir senin kardeşin? Ebu Ubeyde diyor. Ve Ebu Ubeyde karşıdan iple yularla iple yular yapılmış bir devenin sırtında çıka geliyor. Ömer diyor ki bizi yalnız bırakın dedikten sonra Onunla birlikte evine kadar gider ve orada konaklar. Ve Ebu Ubeyde İbn-i evinde kılıcından ve kalkanından başka hiçbir şey yoktur. Ve Ömer diyor ki keşke evine bir şeyler alsaydım diyor. Ve Ebu Ubeyde ey müminlerin emiri menzilimize bizi ulaştıracak şeyler bunlardır diyor. Yani işte diyor cennet bu kılıç ve kalkanla diyor elde edilir. Ebu Ubeyde Emrül Cerrah Başka bir rivayette Ömer diyor ki Ey Ebu Ubeyde beni evine götür diyor. Ebu Ubeyde diyor ki benim yanımda ne yapacaksın ey müminlerin emiri? evime gelip de benim için ağlamak mı istiyorsun diyor. Ömer onun evine girdiğinde hiçbir eşya göremedi ve eşyaların nerede? Sadece bir keçe, bir tabak ve bir kırba görmekteyim. Peki yiyecek bir şeylerin var mı diye sordu. Ebu Ubeyde kalkıp bir sepetin içinden yiyecek kırıntıları çıkarınca Ömer day dayanamayıp ağladı. Bunun üzerine Ebu Ubeyde ben sana ağlayacağını söylemiştim ey müminlerin emiri. İnsana kendisini menzile ulaştıracak kadar yiyecek yeter dedi. Ömer'in cevabı dünya senin dışında hepimizi değiştirdi ey Ubeyde oldu diyor. Evet. Allah onlardan razı olsun. Evet. O zamanlar Şam bölgesinde veba hastalığı hükbuluyor. Ki Ebu Bey de radiyallahu da bu veba hastalığına yakalanan yakalananlardan bir tanesi. Ömer radıyallahu anhu onun vebaya yakalandığını duyunca hemen gel sana acil ihtiyacımız var diye mektup gönderiyor. Ama Ebu Ubeyde senin diyor ihtiyacının ne olduğunu anladım. Davetin konusunda beni mazur gör. Zira ben Müslüman ordulardan biri arasındayım ve kendimi onlara tercih edemem dedi diyor. Ömer bu mektubu alınca ağlamaya başlıyor. Yoksa Ebu Ubeyde öldü mü diyorlar. Hayır ama neredeyse öldü diyor. Ve daha sonra Ebu Ubeyde radıyallahu anhu'nun veba hastalığından Öldüğü haber geliyor. Ki kardeşler veba hastalığından ölen de şehittir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki bir hadiste şehitler beştir. Bunlardan bir tanesi de veba hastalığından ölendir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ebu e Ömer radiyallahu anhu onun haberini alınca göz kapaklarını sıktı ve bir anda gözlerinden yaşlar boşaldı. Sonra <gülüyor> teslimiyetle gözlerini açtı ve arkadaşına rahmet okudu. Sükunet içerisinde onun onunla olan anılarını tazeledi. Bir gün onun ölümünden sonra Ömer radıyallahu anhu arkadaşlarıyla oturuyor. Ve diyor ki şu anda ne olmasını temenni ederdim. Sahabenin bir tanesi diyor ki Ey Ömer diyor şu evin içi diyor altınla dolsa ben de hepsini Allah yolunda infak edeceğim. Bir başkası da diyor ki, Ey Ömer, Evin içi hep mücevherlerle de olsa da, Onu diyor, Allah yolunda infak ve tasadduk etsem, sadaka olarak versem diyor. Peki ya başka nitendenin ne edersiniz? Vallahi budur diyor. Ömer diyor ki, Vallahi ben de diyor, Bu evin, Ebû Ubeyde İbn-ül Cerrah, Muaz İbn-ül Cebel, Huzeyfe'nin azadlısı Salim ve Huzeyfe İbnül Yaman Yeman gibi adamlarla dolu olmasını isterdim diyor. Evet. Bu kimseler İslam'a gönül vermiş. İslam için canını feda etmiş kimseler. Allah onlardan razı olsun. İşte. Evet. Ki ümmetin emini olan Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah radiyallahu anhu Fars putçuluğundan ve bizzat zulmünden temizlediği o topraklarda veba hastalığından vefat etmiştir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Evet, sahabe böyleydi kardeşlerim. İşte onlar malımızı ve canımızı hangi uğurda harcayacağımızı bize öğrettiler. Sohbetin başında dediğimiz gibi bugün ise kafirler malımızı ve canımızı nasıl dünya yolunda harcayacağımızı bize öğrettiler kardeşlerim. İşte haya, sahabenin hayatı, işte bugün kafirlerin bize öğrettikleri şeyler. Sahabe bize bunları öğrettiler. Ve Allah onlardan razı oldu. Onlar da cennet nimetlerinden Allah'tan razı oldular. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri o sahabelere komşu eylesin. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip, hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip, batıl da sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sübhaneke. Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente istaghfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil Thank mm -hmm. you.